Şeyh sakidir, devriş kadehtir, aşk da şaraptır. Ha, o saki elinden o kadeh doldurulur. Bu kısa yoldur bu. Bazen aşk başka elden de sunulabilir. Bu yolun kısasıdır.